Diğerkemden herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'dayız. Yayın masamızda Feryal Kabil var. Ben Rauf Kösemen. Bugün konuğum Burak Özgüner. Hakim, Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü. Koordinatörlük görevini gönüllü olarak yürütüyor. Kendisiyle hayvan hakları kavramında, kavramını konuşarak başlayacağız. Dünyadaki ve Türkiye'deki durumdan biraz söz edecek bize. ...sonra da bu dünyanın hayvan hakları... ...savunuculuğu dünyasının... E, ...termiöyesinden biraz söz edeceğiz... ...ve günlük hayatlarını nasıl geçirdiklerine dair de... ...birkaç kelam edeceğiz... ...diyerken başlıyor... ...hoş geldiniz Burak Ömer. Hoş bulduk... E, ...hemen başlayalım... ...bir hayvan hakları... ...aktivizmi dediğimizde... E, ...buradaki kavram... ...dünyada nasıl e, yaşanıyor... ...Türkiye'deki karşılığı nasıl... ...yakın zamanda çünkü birkaç ay önce bir konferansa gittiniz Uluslararası Hayvan Hakları Konferansı'na hı hı. E, uzunca bir süredir de bu alanda çalışıyorsunuz o yüzden de e, epeyce bir deneyim ve birikiminiz var var <gülüyor> evet e, teşekkürler bu arada hayvanatlarına e, zaman ayırdığınız için e, aslında Türkiye'deki durumda dünyadakinden çok farklı değil çünkü e, hayvan hakları ne toplumlar tarafından ne de devletler tarafından e, kabul edilen bir ...haklar bütünü olarak karşımıza çıkmıyor bizim. Ee, dünyada da aslında daha çok e, kedi köpek üzerinden götürülen bir mücadele e, var. Ama yeni yeni yeşeren bir de e, hayvan hatları, e, hayvan özgürlüğü hareketi var. E, vegan hareketi var e, aslında dünyada. Türkiye'de bu çok çok daha yeni diğer e, dünya ülkelerine göre demeyeyim e, Avrupa'ya göre diyeyim ama yine Avrupa'ya bakacak olduğumuz zaman aslında Türkiye'deki durumdan dediğim gibi çok farklı değil. Çünkü ee, evet ee, anayasalarına işte Avrupa Birliği anayasasında hayvanların hissedebilir bireyler olduğu, duyarlı canlılar olduğu ee, işlenmiş ama ee, Avrupa Birliği ülkelerinin ee, mevzuatına baktığımız zaman yine hayvanları haklarının teslim edilmediğini görüyoruz. Türkiye'deki durumda Bundan biraz daha kötü diyebiliriz. Evet Türkiye'de kanunlar var ama hayvanların haklarını korumak için ya da hayvanların beden bütünlüklerini korumak için değil hayvanların Hayvanları nasıl e, işkenceden koruyabiliriz'e dair bir e, mevzuat e, çalışması çalışmaları yapılıyor Türkiye'de. Ve mevcut kanunda e, aslında dünyadaki kanunlarda hayvanların haklarını korumuyorlar. Top, sadece Avrupa'daki durum e, toplumsal şiddetin nasıl azaltılacağına dair aslında e, kanun düzenlemeler yapılıyor. Çünkü onlar diyorlar ki e, hayvana yapan yerin... E, toplumdaki başka bir e, bireye de yapabilir e, aynı işkence davranışını ya da kötü muameleyi. Dolayısıyla bunun en başından engellenmesi gerektiğini düşünüyorlar ve bunu buna dair bir mevzuat çalışması yaparak toplumsal şiddeti azaltmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de e, maalesef e, evet sadece biz sokaktaki kedileri, köpekleri, kuşları görüyoruz ama görmediğimiz... Ee, çok sayıda ve e, çok farklı türlerdeki hayvanların biz farklı tesislerde e, rutin şiddete maruz kaldığını, sistematik sömürüye maruz kaldığını, aklımıza hayal, hayalimize gelmeyecek e, kötü muamelelere maruz kaldığını e, biliyoruz. Tabii bunları belgelemek çok zor çünkü e, çok büyük bir e, gizlilik, altında bu kötü muameleler uygulanıyor, rutin şiddet hayvanlara yönelik uygulanıyor. Dolayısıyla bunu engellemek çok çok zor. Bunu dediğim gibi belgelemek de çok zor. Aslında biz Hayvanatları İzleme Komitesi olarak Türkiye'de tür ayırt etmeksizin hayvanatları ilerlerini raporlamaya ve bu hak ilerlerinin raporlarımıza yansıyan hak ilerlerinin yaptırımına Sonuçlanması için çabalıyoruz Tabi en başta söylediğim gibi Ne yazık ki Türkiye'nin de Ulusal mevzuatı buna Müsait olmadığı için bunlar idari para cezalarıyla geçiştiriliyor Bu arada 5 yıllı aşkın bir zamandır Bir hayvan hakları yasa tasarısı meselesi var Onun üzerinde de çalışıyorsunuz evet. Oraya da girebilirsin sen hı hı. Başlamışken ee, dediğim gibi kanun e, hayvanların beden bütünlüğünü ya da haklarını e, korumuyor. E, neden koruyor işte kanun? Hayvana tecavüz etmek yasaktır diyor mesela e, yasa. E, cinsel ilişkiye girmek yasaktır diyor. Ya da işte hayvanı e, bilinçli olarak kötü e, soğa bırakma, maruz bırakmak, sıcağa maruz bırakmak, aç bırakmak. Yasaktır e, diyor. İşkence etmek yasaktır diyor. İşte uzuvlarını kesmek yasaktır diyor. Ama e, şimdi bunları düşünecek olduğumuz zaman bunlar çok normal insan davranışları değil. Çünkü e, bizim dışımızdaki hayvanlar, özellikle sinir sistemi bulunan e, hayvanlar e, hepsi en az bizler kadar acıyı e, hissedebilen, canları yanan, e, kapatıldıklarında e, çok yoğun strese maruz Kaldıkları için çeşitli psikolojik e, hastalıklara hastalıklar baş gösteren e, hayvanlar, özneler, bireyler aslında. Dolayısıyla insan hakların, ya yani insanlara verilen, insanlara teslim edilen hakların, e, haklardan bir ayrım yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de dünyaya yine bakacak olduğumuz zaman 1960'lara kadar Belçika'da, işte insanat, insanat bahçelerinden bahsedebilir ya bahsedebiliyoruz bunların fotoğrafları e, var mevcut ve e, nasıl ki bu e, günümüzde insan köleliği yasal olarak yasaksa gün gelecek e, hayvan köleliği de yasal olacak buna dair benim inancım belki biz göremeyiz ama gelecek nesillerin e, görebileceğini ben düşünüyorum tabii ekolojik felaket <gülüyor> e, küresel ısınma e, izin verirse diyeyim yani devletler izin verirse diyeyim küresel iklim değişikliğinden bir ekolojik felakete geçmiş durumdayız yani o geçiş aşamasında evet aslında onu görebilir miyiz tabii bilmiyorum ama ya yani tüm dünyada yeselen bu etik e, tartışmalar e, et, yükselen etik tartışmaları ve e, yeselen ...özgürlük hareketleri, liber, libertel hareketler e, bize e, etik tartışmaları da bize gösteriyor ki... E, ...insanlar dışındaki hayvanların da e, çeşitli öznellik haklarının, kişisel e, haklarının teslim edileceğini bize gösteriyor. Yeni Zelanda'da ya da işte farklı ülkelerde ya da İspanya'nın çok çok küçük otonom e, bir bölgesinde e, ecil hayvanları mesela e, aynı... In, şey, ...bireylik hatları verildiğini biliyoruz. Hani Bunlar küçük örnekler ama... ...bize e, ipucu... ...verebilecek örnekler. Türkiye'deki yasa satarısı da... ...beş seneden bir, 2012'den beri... E, ...tartışılıyor. Çeşitli şekillerde gündeme geliyor. Gündeme geldiğinde... ...çoğu kez toplumsal muhalefetle karşılaştığı için de... E, ...geri çekiliyor ya da tekrar... ...revize edil, edilmek üzere... ...geri çekiliyor... Ee, Tabi bizleri tatmin eden e, yaz çalışmaları olamayacak. Çünkü bizim e, bakış açımızda e, bürokratın ya da işte e, sadece şu bugünkü hükümetin değil, önceki hükümetlerin de bizlerden çok çok bakış açısı olarak farklılıkları var. Bizler dediğim gibi e, kendimizden farklı görmüyoruz. E, onların haklarının e, gasp edilmesinin... Çok ciddi bir toplumsal adalet meselesi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla e, nasıl biz herhangi bir e, şeyle hürriyeti engelleyici ya da veden dokunmazlığımıza bir saldırı olduğumuzda hukuk başvurabiliyorsak hayvanlar adına da e, bizim gibi e, örgütlerin, kuruluşların e, onların hakkını savunmasının önünün açılması gerekiyor artık diye düşünüyorum ben. Bu e, alandaki terminolojide e, non human rights diye bir e, kavram var. Hı hı. E, i̇nsan merkezli olmayan haklar diye çevirebiliriz. E, bu da e, bunu gün, özellikle gündeme getiriyorum çünkü bu çok fazla üzerinde konuşulan çok yaygın olarak duyulan bir kavram değil. Açıklarsak e, biraz üzerinden e, konuşan insan sayısını arttırırız belki. Hı hı. <gülüyor> E, sadece biz yaşamıyoruz dünyada. E, Birçok canlıyla ve bitkiyle de e, yaşıyoruz ve iletişim halindeyiz aslında. E, dediğim gibi nasıl bizim e, bireylik ya da kişisellik e, haklarımız varsa onların da e, kendilerine özgü, e, türlerine özgü, ırklarına özgü hakları olduğunu e, varsayan ve e, buna bu şekilde hareket eden bir Hareket aslında e, yeni yeni yine dünyada e, şey yapılıyor. E, yeni bir mücadele şey. Çünkü hukuku araç olarak kullanarak e, eşitlik ilkesi üzerinden e, bir e, şey sağlayan, hukuk mücadelesi yürüten bir e, anlayış, teori diyebiliriz belki. E, Brezilya'daki bir hayvanat bahçesinde e, bir şem, tutsak edilen bir şempanzenin e, ma mahkeme e, şey, kararıyla e, mahkeme şeyin, e, şempanzenin insan olmayan birey olarak e, bireylik hakkını tanıyor ve e, şempanze e, şeyden hayvanat bahçesinden kurtarılarak bir rehabilitasyon merkezine e, yerleştiriliyor. Bu bir örnek aslında. Bu çok ciddi bir e, örnek diyebiliriz. Yani dünya hukuk e, literatürü ve camiasla açısından e, et, bunu bilimsel olarak da baktığımız zaman e, artık hayvanların e, ya insanlarla aslında karşılaştırmak hiçbir şekilde istemiyorum çünkü onların doğdukları andan itibaren e, doğuştan gelen haklara sahip onlar dolayısıyla e, yine tabi ben burada hani konuştuğum için ben burada herhangi bir baskıya ya da e, şeye maruz bırakılamıyorsam onların da baskıya, sömürüye, e, kötü muameleye maruz bırakıla, bırakılmaması gerekiyor. E, bunu, bu tabii biraz insanların kendisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendimizden e, farklı olan ya da işte e, farklı olarak ayettiğimiz e, hayvanlara işte ya da türdeşlerimize ya da farklı türlere... ...farklı tasarruflarda bulunma hakkına biz sahip miyiz? Yani insanların e, bunun üzerine düşünmesi gerekiyor. Çünkü insanlık tarihine de baktığımız zaman... ...insanlık tarihi, ta, tarihine bakmayalım aslında... ...yakın Türkiye geçmişine baktığımız zaman bile... E, ...çok ciddi dramlar, e, toplu kıyımlar, katliamlar, soykırımlar... ...da karşı karşıya kalıyoruz... ...incelediğimiz zaman... E, ...yakın tarihi... ...Türkiye'nin ve coğrafyanın ya da işte... ...bütün dünya ülkelerinin aslında... ...çok çok yakın bir... E, ...insanlık tarihine baktığımızda... ...bu e, şeylerin hepsini görebiliyoruz... ...pratiklerin hepsini görebiliyoruz... ...bugün ise... E, ...hani programdan önce de aslında... ...bahsettik... E, ...yani hayvanlar... ...bizim dışımızdaki hayvanlar gibi... ...hiçbir e, toplumsal grup... Ee, bu şekilde bir muameleye maruz bırakılamıyor artık günümüzde. Çünkü e, uzuvları parçalanıp kasap vitrinlerinde e, sergilenemiyor hiçbir e, grubun. Sergilenememesi gerekiyor zaten. Ama hayvanlar bizim dışımızdaki hayvanlar. Onlar hayvan. E, onları her şey yapılabil yapılabilir ya da yapabiliriz düşüncesiyle. E, çeşitli e, bedenleri üzerinde, hakları üzerinde, tasarrufta bulunuluyor. ...yasal bir şekilde... Hı hı. bulunuyor, ...yasal bir zemine oturtularak... ...dolayısıyla... ...aslında... E, ...bu düşünceyi belki... E, ...tartışmamız... ...hepimizin hani... ...kendi içimizde... ...ikilik tartışmalarda olması bile... ...kendi içimizde tartışmamız... ...böyle bir adaletsizliğe... ...böyle bir haksızlığa... E, ...ortak olabilir miyiz... ...sebep olabilir miyiz... ...attığımız adım... ...yaşam tarzımız... E, Başkalarına acı çektirme ya da başkalarının kapatılması, sömürülmesi şeklinde hani yans, yansıyorsa eğer, buna bizim hakkımız var mı gibi herkes düşünürse bence düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü karşımızdaki e, karşımızda taş ya da şey yok, e, bir obje yok, masa yok karşımızda. Dolayısıyla hani davranışlarımızı, e, söylemlerimizi bence ona göre... Şey yapmalıyız... ...değiştirmeliyiz diye düşünüyorum. İşin e, toplumsal mücadele tarafına... E, ...dönersek Hı -hı. tekrar... E, ...hakim nasıl bir oluşum... Kolek ...bir kolektif mücadele yürütüyorsunuz... Hı -hı. ...ve e, o mücadelenin... ...bir tür sözcüsü... E, ...hatta... E, söyleş, ...bir söyleşide... E, ya da pardon bir yazınızda kullandığınız ifadeyle transnasyonel bir hı hı. iletişim kurma amacı da güç, güdüyor. Yani hı hı. işte ulus aşırı diyelim buna hı hı. veya ulus ötesi bir iletişim kurmaya çalışıyor. Burada neler yapıyor? Hedefleri neler? Hı hı. Bir hakim aktivistinin bir günü nasıl geçiyor? Bir de bir hayvan hakları aktivistinin bir günü nasıl hı hı. geçiyor? İkisinin arasındaki fark neler? etkin bir şekilde aktif bir şekilde müzayedeler içinde yer alıyorsa e, zaten ihbarlarda e, yağmur gibi yağıyor işte Türkiye'nin e, bilmem hangi ilçesinde işte toplu zehirleme yapıldı işte şu e, kedi canlı canlı işte kon çöp konteynerine atıldı arabasına atıldı işte barınakta hayvanlar açıkta birbirini yedi işte hayvan bahçesinde ee, kemikleri sayılıyor hayvanların ya da sinirsel bozukluklar var işte hayvanların gibi. Hayvanların aslında tutsak edildiği e, her yerden her yerde bir hak ihlali var ve e, güne bu tür hak ihlalleriyle başlıyoruz ve işte bunun e, hem Türkiye genelinde duyu duyurulması ve çok çok infial yaratabilecek bir kapasiteye sahipse e, bunun uluslararası e, camiaya duyurulması iletişim ağlarına duyurulması ve dediğimiz gibi e, bir transnasyonel ulus ötesi bir e, dayanışma ağı dahilinde bunun e, yansımalarının kurulması epey e, zaman ve enerji alıyor ve e, bitmediği için bitmek bilmediği için de bu hakalleri e, epey zorlu bir e, mücadele alanı çünkü, Bence yalnız da bırakılan e, bir mücadele alanı. Çünkü e, toplumsal hareketler bile, toplumsal mücadeleler bile e, bunu çok politik bir hareket olarak görmedikleri için kolay... Sı onu, sıra ona mı geldi? Daha bu kadar sorunumuz onu, var falan gibi Evet, bir benzer bir yaklaşımla e, davranıp e, çok şey yapmıyorlar, e, sahiplenmiyorlar. E, dolayısıyla çok da yalnız bırakılmış bir hareket olduğu için işler çok çok... E, yavaş ilerliyor. E, biz bile Türkiye'de daha gözümüzün önündeki e, kediyi, köpeği bile hakkını e, koruyamıyoruz. Tabii ki insanın da hakkını <gülüyor> koruyamıyoruz. E, ne bileyim doğanın, e, flora'nın, faunanın da hakkını e, koruyamıyoruz. Ama tabii bu e, eğer biz haklar üzerinde ya da haklar arasında bir öncelik meselesi yaparsak, bir hiyerarşik ilişki kurarsak, ona zaten ne benim hakkıma sıra gelir, ne ee, senin hakkına sıra gelir ne de işte hiç kimsenin aklına sıra gelmez. Dolayısıyla e, burada bu öncelik meselesini e, bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman hiç e, sıra gelmez. E, hiç kimseye. Biz bir de e, aslında sadece hayvanatları e, hareketi yürütmüyoruz. İstisnaz e, herkes için özgürlük ve adalet de e, arayışındayız. Biz kendimizi ee, Topyekun özgürlük aktivistleri olarak e, tanımlıyoruz. Hayvanlar da burada karşımıza çıkan hakları rutin olarak gaspelilen e, bireyler olduğu için onların hakkını tabii ki onlar daha yalnız bırakıldıkları için ve haklarını savunamadıkları için onlara ağırlık vermek e, durumunda, durumundayız. E, ve katıldığımız bütün e, şeylerde de, organizasyonlarda da Türkiye'deki hani mevcut durumu, zorlukları, e, Türkiye'deki mevcut e, kuki durumu, e, hayvanların hukuki statüsüne dair de e, bilgilendirme yapıp e, zamanı geldiğinde bizim ihtiyacımız olduğunda e, transnasyonel bir dayanışmanın e, sağlanıp işte atıyorum e, biz daha önce Azerbaycan'la ilgili bir uluslararası kampanya yürütmüştük çünkü... Ee, şu anda da devam edin Azerbaycan'da bir e, çok masif bir katliam var sokak hayvanlarına yönelik diri diri yakılmaya kadar. Ee, bunun de mesela kampanyasını yürütmüştük ve e, farklı ülkelerdeki e, aktivistler e, yine Azerbaycan konsolosları önüne aslında çünkü buradaki e, fail belli buradaki fail e, bir devlet politikası. ...uygulayan aslında bürokratlar... ...ya da işte egemen kesimler... ...ya da e, yöneticiler... ...dolayısıyla... E, ...hayvanları... ya yani ...bizim mücadele ettiğimiz şey... ...sadece verdiğimiz mücadele... ...bireysel şiddetle... Yani ...şiddetle birlikte... ...kurumsal şiddetin de... ...aslında bertaraf edilmesi için... E, ...çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ve bu e, işin içinde... Kendisinde sonsuz propaganda aracı olan işte devletler, hükümetler ve işte PR şirketleriyle şirketler olunca karşımızdaki organizasyonlar işimiz çok çok daha zor oluyor. Evet. Burada şey de çok ilginç tabii hani e, hayvanlar doğal olarak aslında transnasyonel yani evet. ee, şeyle Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sınırdan insanın geçişini durdurabilirsiniz çünkü deklare ettiğinizde o bir hukuk içine giriyor ama evet. bir hayvanın geçişini durduramazsınız yani o bir coğrafya o coğrafyada gidiyor belki de örnek almamız lazım bunu. O, o, ...o sınırlara çok da ihtiyacımız yok aslında. Hepimiz dünyalıyız diyorsunuz. Evet. Ee, şey bu. E, ifade bu. E, bu e, hepimiz dünyalıyız diyen... E, ...aktivistler... ...ama e, aynı zamanda da... ...bir tarihsel süreç geçirdiler. Yani Türkiye'de hayvan hakları... E, ...aktivizmi deyince hayvan hakları meselesi üzerine... ...çalışmak, hukuk üzerine hı hı. çalışmak... ...ya da günlük yaşam üzerine çalışmak deyince... E, ...hani lerde durum başkaydı... ...yetmişlerle başka, şimdi başka... Ee, şöyle bir panorama çizersek, e, tarihten bugüne nasıl gelişmiş işler Türkiye'de? Ee, daha çok kedi köpek üzerinden yine başlayan bir mücadele var. Yine elilerde de vardı aslında, 20'lerde de var Hatta Osmanlı döneminde çektiğimizde işte maalesef e, Türkiye'nin yaşadığı, bu coğrafyanın yaşadığı bir pratik var. Hayırsa da soykırımı pratik, evet. olarak bizim e, nitelendirdiğimiz, tanımladığımız bir pratik var. E, yani böyle bir toplumsal... E, gerçekliğimiz var e, belliplerimizde yer Hemen köksesini... onu şey yapalım, açıklayalım yani hayırsız adaya e, boş boş e, hayvanların köpeklerini özellikle götürülüp bırakılması evet. ve orada e, kendi hallerine bırakıldıkları için çok kötü koşullarda yok olmaları. Evet. O 80, tarihimizde olan bir şey. 80.000 İstanbullu sokak köpeğinin e, İstanbul'a sürgün edilmesi e, pratiği ve aslında hani baktığımız zaman e, şu anki e, devlet politikasına ...uygulamalarına... ...çok da bir fark olmadığını görüyor. Sadece yöntemler daha modernleşiyor. Bir de tabii e, toplumun da değişen bir yapısı var. Dinamikleri de değişiyor toplumun. Çünkü eskiden işte belediye sokak ortasında bir hayvanı zehirleyebiliyorken... ...ya da ateş silahla vurabiliyorken... ...şimdi hayvanlar sokaklardan toplanırken çok ciddi bir toplumsal direnişle de karşılaşıyor yerel yönetimler... Tabi bunu anladıkları için gece bu tür e, çalışmaları tırnak içinde yapmaya çalışıyorlar. E, ama günümüze kadar çok çok geliştiğini söyleyebiliriz. E, bizim hayvan refahı olarak e, tanımladığımız e, bir teori e, 80'li yıllarda ya da işte 2000'lerin başına kadar hayvanların işte öldürüleceklerse bile daha insani koşullarda öldürülmeleri gerektiğini... <gülüyor> Zaten e, kat... insani koşullarda öldürülüyorlar aslında. Kapat... İnsanların belirlediği evet. koşullarda. Kapatılacaklarsa geniş kafeslerde tutulmaları gerektiği Hı -hı. gibi bir şey. 2000'lere kadar böyle. 2000'lerden sonra biraz daha durum farklılaştı. Belki e, bizim de, e, biz de farklılaştık. E, değiştik ve e, biraz daha hak mücadelesine doğru e, çekildik. Ve sadece kedi köpek ekseninden biraz daha e, çizgiyi kaydırıp... Bütün hayvanların haklarının olduğu tıpkı bizler gibi canlıları oldukları dolayısıyla mücadelenin biraz daha e, genelleştirilmesi ve e, onların haklarının teslim edilmesi için baskı mekanizmaları oluşturulması için biz e, elimizden geleni yapıyoruz. Ee, hem şey diğer e, programımız bitmek üzere bir toparlayacağım. Burak Özgün erdi konumuz. Hayvan Hakları İzleme Komitesi hakim koordinatörü ve bu işi gönüllü olarak yürütüyor. Ee, yayın masamızda Ferya Kabil vardı. Ben Rauf Kösemen pat diye kestim ama <gülüyor> zamanımız çok azaldı. Ee, ama son söz alabilirim yine de bitiş tuzu olarak. E, düşünelim diyorum ben e, hayvanların çünkü bizden bir farkları yok ve e, eğer farkında değilsek e, ne gibi onların şeyler yaşadığını bir film önerisinde belki bulunabilirim. E, Earthlings filmi, Dünyalılar e, filmini herkesin ben izlemesini e, tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler, çok teşekkürler Burak Özgünler Evet, Dünyalıları izleyin sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.